Peygamber Efendimiz, sallallahu aleyhi ve sellem. Cehennemdeki Müminler Mizanda günahları ağır gelen müminler, topluca cehenneme doğru sevk edilirler. Ateşe yaklaşınca, korkup çekinirler pek. Ve haykırmak isterler, ya Muhammed diyerek, Lakin Malik'i görüp onun azametinden peygamberin ismini unuturlar aniden. Sorar Malik onlara, siz hangi kavimsiniz? Derler ki, üstlerine Kur'an inen kavimiz. O der ki, Muhammed'e inmiş idi o Kur'an. Peygamberin ismini duyunca onlar ondan, hep birden haykırırlar ve derler ki, işte biz, Muhammed ümmetinden günahkar kimseleriz. Ve Malik ederler ki biraz izin ver bize oturup ağlayalım şu feci halimize. Malik izin verince ağlarlar ki o kadar sonunda gözlerinden yaş yerine kan akar. Malik der ki ne güzel sizin bu ağlamanız. Ama Keşke dünyada böyle ağlasaydınız. O ağlama ateşten korurdu belki sizi. Lakin bu ağlamanın şimdi yok faidesi. Sonra bir zebaniye verir ki bir talimat, Sen bu Müslümanların hepsini ateşe at. Belakin cehenneme düşerken o müminler, La ilahe illallah diye feryat ederler. Kelime-i Tevhid'in sesiyle o ara, ateş o müminlerden kaçar çok uzaklara. Malik bunu görünce emir verir ki, Ya nar, tut bu müminleri ki çok günahkardır bunlar. Ateş der ki, ey Malik ben tutacağım fakat, La ilahe illallah diyorlar bu cemaat. Bir daha emir verir onları tutsun diye. Lakin ateş onlardan kaçar yine geriye. Malik der ki, ey ateş, tut ki o kimseleri, zira Hak Teala'nın böyledir bize emri. O zaman müminlere ateş gelir yakalar, günahlarına göre az veya fazla yakar. Malik der, yüzlerini yakmak işim de hele, Zira secde ettiler Allah'a o yüzlerle. Yine kalplerini de yakma ki hiç onların zira o gönüllerde nuru parlar imanın. Hakta ala Cebrail e buyurur ki git hemen ümmeti Muhammed'in halini sor Malik'ten. Cebrail derhal gelip sorar ki hemen ondan ümmeti Muhammed'in nasıldır hali şu an? Malik der, pek fenadır, dayanılmaz buna hiç. Yandı her tarafları, yüz ve kalpleri hariç. Bu yerlerde imanın nuru olduğu için, buraları yakmaya gücü yoktur ateşin. Cibril der ki, kaldır da bir an perdelerini, müşahede edeyim ben dahi hallerini.